Hiç rüyamda gördüm, hiç bakışlarıyla sana baktım. Hadi söyle, gel beni buradan burdan? Sen anlat onun gözlerini. Kalırdı o güzelim gözlerine, sahiblerin üzerinde gezirdi. Anlayı verdiler sahibler, anlayı verdiler. Ne demek istediğini Rasulullah'ın anlayı verdiler. Talha yerinden doğruldu. Ya Resulullah izin verirseniz Ebu Hureyli bu akşam ben misafir edeyim. İzin verdi Resulullah. Talha radıyallahu anh, Ebu Hureyli'yi aldı evine götürdü. Buyur dedi sofaya oturttu. Buyur dedi. Yan tarafa geçti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 Ardımda ayak sesleri işittim. Döndüm bir baktım. Rümeysa demişti ya. ya cennette gördüm dedi Rümeysa. Tayhanın eşi. Sevgiyle kurdular yuvalarını. Sevgiyle. O kadar güzel mutlulukları vardı ki. Ve birbirlerini öylesine seviyorlardı ki. Tayha ve Rümeysa ve yavruların. Mutlu bir yuva.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 Sen üzülme Talha dedi. Çorbayı misafirimize şirelim. Ben yavrumu sevgiyle avutur, Sevgiyle uyuturum. Aç aç. Yürümeysel ana yüreği. Yavrusunu bağırma bastı. Sevdi. Sevdi. Sevdi, avuttu ve uyuttu aç aç.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 Sabah namazına kadar ona hasret çekmiş sahabeler Kalkıp koşmuşlar ona Çok özlemişler onu Çok özlemişler <gülüyor> Yine mescitte Resulullah Mihrapta Resulullah Sahabeler orada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 وَلَوْ كَانِ بِهِمْ حَصَاصَةٌ Kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Onlar İslam'ı yaşıyorlardı. Ayetler iniyordu. Onlar İslam'ı yaşıyorlardı. Ayetler iniyordu. Onlar İslam'ı yaşıyorlardı. Ayetler iniyordu. yaşayın ne olur ne olur yaşayın ne olur yaşayın İslam bugün ayetler inmez ama Allah'ın nuru inecek Allah nurunu tamamlayacak ne olur yaşayın İslam Allah azle ve celle es saburdur sabrediyor halimül kerimdir mühlet veriyor Ne olur yaşayın İstanbul Allah'ın nuru ile çek Ne olur ne olur Ne olur yaşayın Ey Resulullah'ın ümmeti Ne olur yaşayın Ey can kuşu Ne olur Yaşayanların ellerinden öperim Ama birkaç kişinin yaşaması yetmiyor. Birkaç kişinin yaşaması yetmiyor öyle değil رایتی بچم. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. اوه. ...o kadar zor değil delikanlı... ...inan bana... ...bakma... ...herkes... ...çok zor... ...çok zor gibi gösterdiler... ...çok zor... ...hayır hayır... ...o kadar zor değil ki... ...sen ikrimeyi bilir misin... ...ikrim... ...sana ikrimeyi anlatayım... ...ikrimeyi bilir misin... Radiyallahu anh, semaların yıldızlarından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından, hangisine uysanız yolunuzu bulursunuz dediği sahabilerden, Ekrim'e, radiyallahu anh, kutlu sahabi, peygamber aşığı sahabi, şimdi gelseydi, ne olurdu? Görseydi, peşine takılıp bilseydik ha İkrime. Kim biliyor musun İkrime? İkrime kim biliyor musun? İkrime. Biliyor musun kim? Ve bu Cehil'in oğlu. <Gülüyor> Bir Ebu Cehil'in oğlu, Rasulullah'a işkenceler yapan, mazur Müslümanları, işkencelerde kan kusturan Ebu Cehil'in oğlu. O evde yetişmiş, Ebu Cehil'in evinde, ihanet, cehalet, nankörlük ne varsa o evde, o evde büyümüş. O evde yetişmiş. Kocaman adam oluncaya kadar onun yanında. Ama bir gün İkrime. Allah ona hidayet kapılarını açınca Resulullah'ın vakikatini fark etmiş. O gün can kuşu imanla dirilmiş ve İkrime kutlu bir sahabi olmuş. O başarmış bunu anlıyor musun? Anlıyor musun? O başarmış. Sen ki bir Müslüman anne babanın evladısın. Sen ki İslam cemiyetinde yaşıyorsun. Sen ki Konya'da yaşıyorsun. Anlıyor musun? Öyle <Gülüyor> değil, değil. Değil, değil. Hadi söyle bana. Hadi söyle bana. Birazcık kıpırdasan yetmez. İstersen yöre yüzün neresinde yaşarsan yaşar. Sen İslam cemiyetindensin. O kadar zor değil. O kadar zor değil. Birazcık sen bunu başaracaksın. İkrime başarmış bunu. Anlıyor musun? İkrime başarmış bunu. Anlıyor musun? İkrime başarmış bunu. Anlıyor musun? Birazcık kıpırdasan yeter. Birazcık. Hadi ne olur kıpırdam. Farkında değil misin? Neler oluyor? Birazcık kıpırdamalısın mutlaka. Mutlaka. Allah'ım. kaflet karanlıklarında kaldık Allah'ım. kaflet karanlıklarında kaldık Allah'ım. kıpırdasanıza ha hadi neden öyle ha dipdiri meyyitler gibi ha neden öyle neden öyle duruyorsunuz hadi biraz kıpırdasanıza ha neden hey nereye bakıyorsun öyle nereye ne var orada aman Allah'ım son model arabalar mı bilmem kaç metrekarelik evler mi ah, sormu mu cep telefonları mı dünyalıklar mı oraya mı bakıyorsun senin azın Müslümanken aman Allah'ım hayır hayır Şişt, aman Allah'ım yönünü nereye çevirmişsin öyle hey kardeşim aman Allah'ım hey hey sen ne düşünüyorsun öyle neyi düşünüyorsun Menfaatlerini mi? Aman Allah'ım. Menfaatin nerede diye onu mu hesap ediyorsun? Olamaz böyle bir şey. Olamaz. İslam'la menfaat yan yana gelemez. Hayır. Hayır olamaz. Olamaz böyle bir şey. Olamaz. Olamaz. Hayır. Aman Allah'ım duymuyor musun? Senin şu dünya dediğin ne kadar yer şu koca kainatta bir nokta kadar bile değil. Bak şu koca kainatta dünya bir nokta kadar bile değil. Bir e bak şurada hemen yanı başında şurada bak bir karış bile değil uzaklığı. İşte burada şurada Afrika'da Somali'de bak bir çocuk annesiyle konuşuyor. Duymuyor musun sesini? Bak o çocuk Bir şeyler diyor sana duymuyor musun Ya Açım Anne açım Anne açım Teyzesi Teyzesi Hadi şu çeşit çeşit yaptığım pastalardan Bir tane şu yavruya versene Hadi teyzesi Hadi Hadi kaç çeşit pasta biliyorsun Hadi Açım Anne açım Anne açım Ağlama ya Ağlama bir tanem Biliyorum anne sen de açsın Sen de ağlama anne Biliyorum eğer bir şey olsaydı önce bana verirdin Ey anam Sen de ağlama anne Bugün öğretmenimiz Okulda bize Osmanlılardan söz etti anne Osmanlılar diye birileri varmış anne Onlar da bizim gibi varmış anne Anne, öğretmenimiz bahsetti bugün. <gülüyor> Derslerimizin hep konusu açlık zaten anne. Osmanlılar, Müslüman olsun olmasın, yeryüzünde nerede bir aç varsa oraya koşar onları doyururlarmış anne. Anne, hatta onlar dağlarda aç kalan kurtları bile doyurmak için vakıflar kurmuşlar anne. Doğru mu anne? Doğru mudur anne? Gerçekten onlar var mı anne? Yaşıyorlar mı anne? Anne? Anne bağırsam sesimi duyarlar mı anne? Neredeler şimdi anne? Neredeler anne? Anne açım! Açım! Ey dünür, ey dünür ne yapayım ben senin çılığını çabudunu? Şu yavrunun acısını yüreğinde duymayan gelini ne yapayım ben? Şurada daha yakında Eğer düşüneceksen onu düşün Daha yakınımızda bak Orada Hani bizim bir zamanlar bizim şehrimizde Oralar Hani deriz ya sözümüz var Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar bulunmaz diye Bizim şehrimizde Hani Bak orada küçük Ahmet Düşüneceksen onu düşün Bak babasıyla Konuşuyor babasıyla babasıyla konuşuyor bak işte orada baba baba baba bu yabancı çizmelerin burada ne işi var baba baba bu yabancı amcaların burada ne işi var baba adı Sam adı Joe bu amcaların burada ne işi var baba baba adı Mustafa, Ahmet Mehmet, Osman Ali hani o amcalar nerede bizim amcalarımız nerede baba baba bizim amcalar nerede baba? baba baba arkadaşlarım söyledi baba dün arka mahalledeki camiye bomba düşmüş, minaresi yıkılmış baba, baba bir bomba patladı baba evimiz yıkılıyor baba Duvar üstüne çöküyor baba. Vallahi. I'm just nervous. I'm just a nervous. Amcacım, araba modellerini mi seçiyorsunuz amcacım? Hangi cep telefonu? Kolarocam diye model mi seçiyorsunuz? Amcacım, neredesin? Euro dolar fiyatlarına bakıyorsunuz amcacım. Yoksa sadyumda maça mı gittin amcası? Gol diyor mu bağırıyorsun? O çocuk yandım derken. Neredesin amcası? Yoksa televizyonların başında sahte Amerikan dizileri mi seyrediyorsun? Amcası neredesin? Ne oldu Bizim vebali omuzlarımızda değil miydi? Ne oldu bize böyle? Ne oldu? Vebali omuzlarımızda değil miydi? Ne oldu bize böyle? Ne oldu? Allah, Allah, Allah'ın kulun Mevlana gibi sana yalvarıyorum Allah'ım. Ya Rabbi şu uykuya dalanlarımıza bir davulcu gönder Allah'ım. Düşünün keldir işini Hehehehe Hehehehe Anam Anam Bu ne ya Hayırdır ben Nereye başlıyorsunuz ağabeym Bak bak Ben 10 sene baktım, bir şey göremedim. Sen bir kere bakmayın. <gülüyor> Baş ver. Devril yat işte şuraya sessiz, sedasın. Allah Allah. <gülüyor> Davulcu da mı uyandıramadı sizi? Davulcu da mı uyandıramadı sizi? Bu ne derin uyku böyle. Bu nedir o müyku? Kim uyuttu sizi böyle? Bu nedir o müyku böyle? Davulcu da mı uyandıramadı sizi? Bilir misiniz? Atas Sülemi diye bir güzel Allah dostu vardır. Bir evliya, Atas Sülemi. Bir zahid, bir abid, Atas Sülemi. Bir... Boy aynası varmış evinde. Bir boy aynası. Her akşam evine döndüğü zaman geçer boy aynasının karşısında kendisine bakarmış. Acaba bugün işlediğim günahlardan dolayı insanlıktan çıktım mı, çıkmadım mı diye. güranlardan dolayı insanlıktan çıktım mı çıkmadım diye boy aynasında kendine bakarmış hadi gidin sizde bir boy aynası alın kendinize hadi gidin gidin de bir bakın boy aynasına insanlıktan çıkıp çıkmadığınıza bakın hadi git sen de git hadi gidin Tamam abicim kızma gidiyorum hey, ben de Ney sen de kimsin? Bir dakika. Vallahi ben kimse değilim ben. Şurada yapıyorum abi. Hayır, hayır, sen gel. Sen gitme ne olur dur. Sen gitme. Sen gitme kal. Abicim bir karar ver. Gideyim mi? Gitmeyeyim. Hayır gitme sen kal. Sen nereden çıktın böyle? Ben kazoz kapağından çıktım. Nereden çıkacağım abicim şuradan girelim işte. Şöyle devrildim, yaptım gidin deyince. Hayır hayır hayır sen gitme. Sen gitme. Olur abi. Dur sallanıyorsun ama. Farkında değil misin abim? Dünya sallanıyor dünya. Evet evet sallanıyor doğru diyorsun. Sen sarhoşsun galiba. آه، Olma فرشندیک، Olma بابم. اگر که به یه چیزی شدیک دیه بیه ساروش yapma. ملیسی نمک. ساروش ما ملیسی نمک. sarhoşum da o yüzden öyle نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. sarhoşum, نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. نمک. Sen şişeyle sarhoş olmuşsun. Ben dünyayla. Hmm. O dünya dediğin iyi kafa yapıyorsa ben de ondan içeyim oğlum. Hmm. Hem ne kafa yapıyor hem ne kafa yapıyor. <gülüyor> Şu sokaktakilere bir baksana. Hepsi dünyayla kafa bulmuş. Hmm. Hepsi. Sen akşamları içiyorsun. Onlar... sabahları nöbetleşe içiyoruz desene <gülüyor> evet evet nöbetleşe ama sen birkaç saat içiyorsun onlar 24 saat içiyorlar Ana, nasıl dayanıyorlar abi ya 24 saat içenlerde küfelik olurlar zom olurlar He. abi zom küfelik olmuşuz zaten ne yaptığımızı bilmez olmuşuz küfelik olmuşuz zaten <gülüyor> ben, o zombi uğurur, zombi böyle böyle böyle. ben onları anlıyorum da Anlıyorum bizi Biz dünyayla sarhoş olmuşuz Dünya süslenmiş püslenmiş Bütün cazibedar yönüyle Heh, Bizi sarhoş etmiş Onu anlıyorum da Seni anlayamadım Peki sen niye içiyorsun Hıı <gülüyor> Bana nesin sor, ne ben söyleyeyim. Yok abi. yok, merak ettim. Yani biz kendimizi biliyoruz neden sarhoş olduğumuzu da. Ne kadar biliyorsak onu da bilmiyorum ya. Sarhoşluktan ne dediğimi de bilmiyorum ama seni merak ettim, anlat. Neden içiyorsun? Yaramı geçtin be abim. Derdime bıçak hmm. sapladın. <gülüyor> Yaralısın ha. Ya niye içiyorum? Hmm. <Gülüyor> bir zamanlar bir kıza aşık olmuştum Aşk güzeldir ama ya, temiz olursa tertemizdi abim yürekten sevmiştim yürekten o da beni sevdi o da beni sevdi ee e, ondan sonra Gittim evlerine, annesinin, babasının karşısına geçtim. Dedim, arkadaş ben kızınızı seviyorum, Allah'ın emri Peygamberin kavmini de istiyom. E? Ben bunu dedim ama sevdiğim kızla aramızda kara kedi misali kara baba gibi. Öyle mi? Evet. babası bana şu levah ondan sonra kim beni kim kim beni dedi abisi öldürer kapıya attılar beni sarosun diye mi yok abim ne sarosu o zaman aslan gibi delikanlıyım bana sadece şoförsün diye kız vermediler abim Allah ya Hani şu arabaların arkasına yazar ya İstedim vermediler, sen şoförsün dediler O benim, o benim işte Israr ettim ama yok pes etmek yok bizde Öyle yok öyle yattım, baktılar benden kurtuluş yok Kızı aldılar Almanya'ya, dayısının yanına kaçırdılar. E, ben de dedim lan kaçar mı benden be? Sattım kamyonu, buzdolabını, çamaşır makinesini, evde ne var ne yok, <gülüyor> ver elini Almanya. He. Buldum. Benim bu ben geldim. Niye geldim dediler kızınızı tekrar istiyorum dedim. Babası gene bana tırırır çırırır dedi. Ondan da kalmadı abi ellerime kelepçe vurdular. Beni Alman polisine teslim ettiler. En çok ağrıma o gitti zaten. Alman polisi bana baktı baktı sarı çipil gözleriyle haşırı fışırı fışırı, fışırı fışır dedi. Almanca ne dediğini anlayamadım, beni sınır dışı ettiler. Dedim ulan insanların sevgiyi anlamadığı bir dünyada seni sınır dışı ediyorlarsa sen de kendini bu insanlıktan sınır dışı et. O gün bugündür şişenin tipini bulmaya çalışıyorum, bir türlü bulamadım. <Gülüyor>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 Hangi taraf abi? Ben o tarafta karanlıktan başka bir şey görmüyorum. Hayır, hayır. Öteki taraf. Allah'ım. Sen Alaaddin'in arka tarafını diyorsun. Ben oraları bilirim. Fuarın orayı da bilirim. Araboğlu makasını da bilirim. Hatta ben Hoç Can'ı bile bilirim. Hayır, hayır. Oralar değil, Allah. öteki taraf. Abi öteki taraf, öteki tarafı deyip duruyor. Biraz açıkla ya. Ne taraf Allah aşkına ya? Cennet desem. Ee, ben o tarafı pek bilmiyorum abi. Ben biliyorum. Aslında herkes biliyor. Ama bilmek yetmiyor. Bilmek yetmiyor. Kesin kes bir iman. Neyse. Sen sarhoş, ben sarhoş. Dur düşeceksin. Dur düşmek için yaratılmadın. Gel. Otur şuraya. Sana birini anlatayım. Dinlersen eğer. Dinlerim abim dinlerim. Kim? O da senin gibi. Ha, vermediler ona da. Aa, o da mı çok sevmiş de alamamış hmm. e işte öyle bir şeyler dinlersin <gülüyor> değil mi anlat abim dinlerim dinlerim beni seni beni seleme oymağından saat kömür gibi simsiyah iri yarı bir zenci delikanlı saat bir gün Mescid-i Nebi'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ya Resulallah dedi, yüzümün siyahlığı cennete girmeme mani midir? Hı. Neden mani olsun dedi. Sen Allah'a ve Resulü'ne iman edip yaşadıktan sonra yüzünün siyahlığı cennete girmene mani değil dedi. Dedi ama şefkatli peygamber anlayı vermişti. Delikanlının kalbine kıran almıştı. onu bir inciten olmuş galiba zence olmuş diye galiba onu bir hor gören olmuş, kalbi kırılmış delikanlının hmm. ah kalbini tamir etmek için gözlerini kaldırdı o can alıcı bakışlarıyla yine mescide yöneldi Amr bin Vehb aranızda mı? Ah. yok aramızda ya Resulallah dediler Delikanlı, sen Amr bin vehbin evini biliyor musun? Biliyorum yarısı Resulallah. Öyleyse git, ona benim selamımı söyle. Kızını sana versin. Amr bin Vehbi'nin çok güzel ve çok akıllı bir kızı vardı. Git, Amr bin vehbe benim selamımı söyle. Kızını sana versin. Resulullah buyruğudur, saat peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in emridir diye gitti Medine-i de Amr bin Vehb'in evini buldu ve kapıyı çaldı. Amr bin Vehb kapıya çıktı. Bir baksa ki kapıda ili yarı, kömür gibi simsiyah bir delikanlı. Ne istiyorsun? Beni Rasulullah gönderdi. Selamı var. Kızınızı bana verecek misiniz? Ne diyorsun sen? Sen ne dediğini farkında değilsin galiba. Ne diyorsun sen? Hadi git buradan. Hadi git. Sadın kalbi bir kez daha kırdı. Başını öne eğdi. Çekip gitti. Kızı çıktı o ara. Baba ne oldu dedi. Ne oldu? Neydi o kapıdaki engame? Kim geldi? Sorma kızım sorma. Kimdi o? Ne oldu? Kömür gibi, iri yoru, simsiyah, bizinci delikanlı. E ne istiyormuş? Resulullah'ın gönderdiğini söylüyor. Resulullah'ın selamı var. Kızını Bana verecek misin dedi. Ha ben de gönderdim gitti. Ne yaptın baba? Ne yaptım kızım? Ne yaptım? Ne yaptın baba? Ne yaptım kızım? Yani seni ona mı vereydim? Yani sen ona varır mıydın? Ne yaptın baba? Ne yaptın baba? Ha. Ne baba? Elbette varırdın baba. Elbette kabul ederdin baba. Resulullah'ın emri ise elbette varırdın baba. Ne baba? Ne baba? Ne Amr bin Vehb'in aklı başına geldi. Evden çıktı, koştu. Koştu delikanlının peşinden. Ama saat çoktan gitmişti. Herhalde mescide gitmiştir dedi. Ve Amr bin Vehb mescidi nebiye gitti. Sahabelerle oturuyordu Resulullah. Saat da... O delikanlı da oradaydı. Amr bin Web meclide girince Resulullah onu görünce ona döndü. Sen misin dedi beni reddede. Sen misin beni reddeden Gittiniz mi iç Medine'yi bin Ödeleyim? Meşgid'in. Kaç sefer gittim? Kaç sefer? Hangi cesaretle gitmişim? Bilmiyorum şimdi düşünüyorum da. Hangi cesaretle gitmişim? Oysa Resulullah bana ne emirler vermişti? Benden neler neler istemişti? şehit saadetinin yanına kadar ne cesaretle gitmişim şehitler ölmezse ölür mü Ahmeter Arrufayı Hazretleri elini öpmek istiyorum demiş de elini uzatmış şücesinden <gülüyor> gittiğim zaman ben geldim Esselamu Aleyke ya Resulallah dediğimde Kalkı verseydi de, sen misin beni reddeden deseydi bana, ne yapardım ben? Ne yapardım Ne yapardım? Sen misin beni reddeden? Ne acıydı Ne büyük affet ya Resulallah affet bilemedim bir anda düşünemedim affet ya Resulallah affet <Gülüyor> canım peygamberim amr bin ben böyle gelince ya Resulallah kızımı bu delikanlıya vermeye geldim deyince tebessümünden cennetler yaratılan sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti verdi hemen cedik hemen cedik ne güzel bir peygamber ne güzel bir peygamber ey genç kız ey deli kız sakın bizim gibi aldanmıyorsun gençliğinde sakın ola Allah benim kalbime bir aşk koydu diye sağda solda savurmayacaksın. Eğer aşık olacaksan bu güzeller güzeli peygambere aşık ol. Demediler bize. Demediler. Ona aşık olacağını söylemedi kimse bize. Bilmem ki bu aşka bulanır. Aşk gençken güzeldir. Gençken. Canım peygamberim. Hadi öyleyse dedi. Hadi. Hadi öyleyse dedi. Nikah kıyalım. Hadi. Dün derneğe duralım. Nikah kıyalım hadi öyleyse. Hey saat dedi. Gel bakalım buraya. kıza verecek mihrin var mı? ya Resulallah dedi ya Resulallah ben bir garibim benim hiçbir şeyim yok ki öyleyse git Abdurrahman bin Afa git git Osman'a git senin mihrini karşısında Rasulullah buyurudur gitti Abdurrahman bin Afa Resulallah'ın selamını söyledi Cemert Abdurrahman bin Afrodillahın ona bolca verdi. Gitti Hazreti Osman radıyallahu anh'ın evine gitti. Ona da anlattı. Selam söyledi Resulullah'tan O da ona vereceğini verdi. Haman Allahım artık Sadın dört diz dirhemden fazla parası vardı. Alıyor musun? Haman Allahım sana vermemişler ama ha Sadın sevincine bak. sana da verselerdi neler yapardın ha sevgiyle dağları yıkardın değil mi ah ah sevgi olunca ne güzel olur saat sevinçli ne demek nikahını Resulullah kıyacak ne demek saat sevinçli 400 lirenden fazla da parası var artık aman Allah'ım mescide doğru koşuyor ama bu arada düşündü dedi ki nikah kıyınca hanımıma bir hediyeler almalıyım Ona bir hediyeler alayım, ona hediyeler götüreyim dedi. Medine'nin çarşısına gitti. Medine'nin çarşısında hanımına hediyeler bakıyordu. O arada bir nida işitti çarşıda. Ya Haydallah'ı kabili! Ya Haydallah'ı Ya Haydallah'ı Bu nida, Müslümanları... cihada çağıran nidaydı. Saat durdu. Ve bir karar verdi. Ellerini kaldırdı Allah'a. Ya Rabbi dedi şahidim ol. Bana verdiğin bu serveti, bana verdiğin bu canı sana adayacağım. <Gülüyor> Saat, mescid'e gitmekten vazgeçti. Nikahtan vazgeçti. Saat. O aldığı paralarla gitti Medine çarşısında at aldı, kılıç aldı, kalkan aldı. Savaş için bütün parasını savaş için harcadı. Mücahitlerin yanına katılacaktı. Ama, ama ya Resulullah onu cihat meydanında görünce seni mescitte bekledik. Niye gelmedin? Sana niye nikah kıyacaktık? Bizi orada niye beklettin diye darılmışsa, ya kızarsa, hadi bir tanesi yine o kara bedenini görüp de yine zenci diye kalbini kırarsa, Bütün bunları düşünerek saat her yanını kapatmaya karar verdi. Yüzünü, gözünü, her yanını kapattı. Sadece gözleri açıkta kaldı sadece. Sadece gözleri. Saat Mücahitlerin arasına katıldı. bu da kim dediler, bu da kim? Galiba bir yabancı dediler, karışmayın ona, aramıza katılmaya gelmiş, katılsın, bırakın onu. Saati sizin çıkarmıyordu ve savaş başladı. ve saat Allah'a verdiği söz yerine getirmek için Saavaşlarını gö atıldı Saavaşıyor savaşıyor savaşıyordu atıldı öyleresine savaşıyordaki savaşıyor savaş oldu Bir ara Sad'ın Kılıç sallarken kolu açıldı Kılıcını sallarken kolu açıldı Resulullah Onun siyah kolunu gördü. Hey dedi, sen saat mısın? Bir ebi antü ömü yarası Anam babam sana veda olsun yarısı Rəsulullah. Evet, ben saatım. Ceddine saadetler ey saat dedi. Saat Rəsulullah'm. kızı canı beklerken darıldım sana diyeceğini beklerken kendisine ve bütün siyahilere dua ettiğini duyunca saat öyle mutlu oldu ki bu aşla savaşa öyle sırtlandı ki savaşın en keskin yerlerinde savaşır savaşır savaşır savaşıyor, savaşır savaşıyor, savaşır savaşırdı bir ara Saat düştü dediler. Saat düştü dediler. Resulullah sadın düştüğünün önce o kalbi kırık delikanlının yanına koştu. oturdu. Sad'ın kanlar içindeki Sad'ın başını kucağına aldı peygamber. Sallallahu aleyhi canlarca Canlar can. Kalbi kırık delikanlının yüzündeki tuzu toprağı sildi. O simsiyah yüzünü okşamaya başladı. Sad'ın başı Resulullah'ın kucağındaydı. Ve Resulullah Onu okşuyordu. Sonra eğildi Sad'ın kulağına Ey Sad Kokun ne kadar güzel. Kokusu dillere destan peygamber. Sad'a kokun ne kadar güzel diyor. O kadar mı güzeldi kokusu? Dünyayı, نفسی terk edip Allah'ı seçenlerin kokusu böyle güzel mi olurdu? کوکن چقدر خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی ağladı, ağladı, خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی Sonra yüzünü yana çevirdi. Daha sonra sahabiler sordular. Niçin böyle yaptın ya Resulallah? Ha? Sadı çok sevmiştim. Onun ayrılığına dayanamadım. O yüzden ağladım. Ya senin ayrılığına biz nasıl dayanalım ya Resulallah? Seni bir kerecik görmemişiz. O yüzden ağladım. Daha sonra Allah'ın onu cennetine koyduğunu gördüm. Onu cennette görünce sevindim Sadat'ına. Tebessüm ettim, güldüm. Sonra Allah ona cennette eşler verdiğini görünce yüzümü yana çevirdi. Gidin söyleyin. Alın Sadat'ın şu malzemelerini, atını, kılıcını götürün o kıza verin. Söyleyin Amr bin Vehbi'nin kızına Artık serbesttir Deyin ona ki Allah sadı Ondan daha hayırlılarıyla Nikah etti Vallahi var Cennet var Billahi var Cennet var Cennet var Değmez mi dostum? Değmez. Cenneti kaybetmeye değmez. Değmez mi dostum? Fani sevdalarla cenneti kaybetmeye değmez mi dostum? Değmez mi kardeşim? Değmez mi dostum? Değmez. Cenneti kaybetmeye değmez hiçbir şey. Değmez. Değmez. Allah'ın cemali orada. Resulullah orada. Ne kadar güzellik varsa orada. Değmez. Cenneti kaybetmeye değmez. Bu ani sevdalar değmez. Değmez. Hadi gel gidelim. Bilmem ki ikimiz de sarmışız. Sen içki kokuyorsun. Ben dünya kokuyorum. Kim bilir ne kadar kötü kokuyoruz Değmez Hadi gel gidelim Hadi gel gidelim Hadi gel gidelim Hadi Gel gidelim Ona gidelim Sen hiç gitmedin değil mi Medine'ye işte burası bak Can peygamberi Orada işte bak buralarda oturup şu yeşil kupeyi çok seyrettim bak burası birinci kumluktan gözüküyor burası işte bak hadi gidelim ona o kimseye kapısını kapatmaz şefkakli rasul bize kapılarını açar hadi can kuşu sende gel gel de can kuşumuzu birlikte uçuralım bu gece işte bak Hadi gel, hadi gel ona gidelim. İşte bak orada. Aman Allah'ım. Cennet bahçeleri. İşte burada bak. İşte işte burada. Hücey Sadet. Hayır. Aman Allah'ım. Ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. İşte burada. Al bizi yanına. Al bizi yanına. Doğur al bizi yanına. Esselamu Aleyküm ya Resulallah Ne olur bırakma bizi Ne olur bırakma bizi Ne olur bırakma bizi Al bizi yapma Ne yanımda can verin Ya Habibullah Bas beni bağrına Ya Resulullah Canım bir yolda Kurbandır seni Al beni yanına Ya Resulullah Kaçma dağılın Neden kaçıyorsun? Kaçma dağılın Ya Habibullah Kaçma dağılın Ben kavrulmuşum Kaçma ne olur Al beni yanına Sensizlikten yanmışım Kavrulmuşum Al beni yanına ne kaçma Sensizlikten yanmışım Çam kuşum yaralanmış Kavrulmuş Sen ne ben ne yaparım Çok özledim. Hayır. Çok özledim. Hayır. Ben ona gideyim. Hayır. Hayır. Çekil önümden. Bilmem. Bırakmam. Ben kendi derdime düşmüşüm. Hayır. Çekil önümden. Hayır. Ne olur bırak beni. Ben hep böyle yaşadım. Ya ben ne yapacağım? Sanki ben nasıl yaşadım? Hayır. Benim bu halime bakıp aldanma. Bir şeyler söyle o zaman. Ben kendime bir şeyler söyleyemiyorum. Sana ne söyleyeyim ben? Çekil. Ne olur bırak beni. Bırak beni, karıma gideceğim. Can kuşum daraldı iyice. Bırak beni. Bırak beni. Soracaklarım beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak ne olur. Bırak. Allah'ım. Allah'ım can kuşum daralıyor. Sana gelmek istiyorum. Can kuşumu uçurmak istiyorum artık. Yoruldum bu dünyadan. Allah'ım bırakmıyorlar beni. Allah'ım ne olur yalvarırım. Can kuşumu uçurmak istiyorum. Allah'ım, Allah'ım, Allah! Allah! Allah, Allah! Allah, yorulacaklarım I'm can kuşum ustum Allah'ım sana şükürler olsun Ah Allahım can kuşum ustum can kuşum ustumu sonunda Heldim mi ben can kuşum ustumu Allah'a kavuştum mu Allah'ım Allah'ım Allah'ım woştu benim Allah'a kavuştu Her vakti esen yeller, eser Allah, Allah diye Yaratılmış tüm çiçekler, topar Allah, Allah diye Yaratılmış tüm çiçekler, topar Allah, Allah diye Allah Allah Allah Allah Allah Allah Yeah.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 Sevdası kalbe girmiş Yüreğime ateş vermiş Yatan Allah, Allah dile Yüreğime ateş vermiş Yatan Allah, Allah dile Allah, Allah, Allah, Allah, Allah inshallah can koşunuzu için oynayın başa Allah koşun cennete koşun